<gülüyor> ancak onların hepsi bir değildir Ehl-i kitaptan istikamet üzere doğru olan bir topluluk vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okurlar ve onlar secde ederler. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Allah'a ve ahiret gününe iman ederler ve iyiliği emrederler. Kötülükten men ederler. Ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve mâ yaf'alû felen onlar ne hayır işlerlerse artık şüphesiz ondan, sevabından mahrum bırakılmayacaklardır. Allah takva sahiplerini hakkıyla bilendir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَفَرُّلًا تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُلَٰئِكَ أَصْحَابُنَّا Şüphesiz ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. İşte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.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 Onların bu dünya hayatında sarf etmekte oldukları şeylerin misali içinde şiddetli soğuk bulunan bir rüzgarın hali gibidir ki inkar ederek kendilerine zulmeden bir kavmin ekinine isabet edip de onu helak yapmıştır. Allah amellerini boşa çıkarmakla onlara zulmetmedi. Fakat onlar inkarlarıyla kendilerine zulmediyorlar. Ya ayliha ladin ammula tahtahidu biqala tan duni kum la ya'lon kum khabala wadu ma'at tum qad albauga un afwa him Ey iman edenler. Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size fesat çıkarmakta kusur etmezler. Çünkü her zaman sıkıntıya düşmenizi istediler. Doğrusu kimleri ağızlarından taşmıştır. Hep aleyhinizde konuşurlar. Sinelerinin gizlediği kin ve düşmanlık ise daha büyüktür. Eğer akıl erdirirseniz, ayetlerimizi size iyice açıkladık. Mâ entum ula'i <gülüyor> tuhibbûnehum ve la yuhibbûnekum ve tu'minûne bil kitâbi kullihi ve izâ lakûkum kâluûn. خَلَوْا i̇şte عِبْدُ siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz onlar ise kitapların tamamına iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size olan öfkelerinden parmaklarını ısırlar. De ki öfkenizle geberin. Muhakkak ki Allah Sinelerin içinde olanı hakkıyla bilen Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Fakat size bir kötülük gelirse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve gürahlardan sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla kuşatıcıdır. Muhammed. Hani erkenden müminleri Uhud'da savaş için mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştı. Allah ise semi neler söylediğinizi işitendir. Alim ne düşündüğünüzü bilendir. İzhennem ta'ifetâniyekun an ve o vakit içinizden iki taife bozulmaya yüz tutmuştu halbuki onların yardımcısı Allah'tır o halde müminler artık ancak Allah'a tevekkül etsinler bi <gülüyor> muhakkak ki Allah siz daha zayıf olduğunuz halde Bedir'de de sizi muzaffer kılmıştı. Öyleyse Allah'tan sakının ta ki şükredesiniz. en rabbukum bi O zaman sen müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin size indirilmiş üç bin melekte yardım etmesi size yetmez mi? Belâ'in tasbiru ve fetteku ve ya'tûkum min fevlihim mâbâ yundidukum Rabbukum yundidukum Rabbukum bi hamset-i alâfin minel melâiketi musevvinîn eğer sabreder ve günahlardan sakınırsanız, onlar şu anda bu öfkelerinden üzerinize de gelseler, Rabbiniz size öncekinin daha fazlasıyla alametli beş bin melekle yardım eder. وَمَا <gülüyor> Allah bu yardımını size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz onunla mutmain olsun diye yaptı. Yoksa zafer ancak aziz, kudreti daima galip gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah katındandır. Allah katındandır. <gülüyor> ki inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya onları perişan etsin de maksatlarına erişemeyen kimseler olarak dönüp gitsinler. Resul bu işte iman veya inkarlarında sana düşen bir şey yoktur. Ya imana gelirler de Allah onların tevbelerini kabul eder veya küfürde ısrarlarından dolayı onlara azap eder. Çünkü doğrusu onlar zalimlerdir. <gülüyor> göklerde bulunan ve yerde olan ne varsa Allah'ındır dilediğine kendi lütfundan mağfiret eder dilediğine de hak ettiği üzere azap eder Allah gafur çok bağışlayandır rahim çok merhamet edendir Ya eyyühe allazine mehulâ te'akunur ribâ adâten nubâfe ve attaq Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faizi yemeyin. Allah'tan sakının ta ki kurtuluşa eresiniz <Sessizlik> <Sessizlik> ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakın <Sessizlik> hem Allah'a ''Ve peygambere itaat edin ki umulur ki merhamet edilirsiniz.''